Merhaba, bu hafta da bir Söz küçün programında birlikteyiz. Ee, aslında bu program önemli de bir program. Çünkü Söz Küçüğün radyo programı e, bu programla beşinci yaşını kutluyor. E, 2008'de e, 1 Mayıs'ta yayın hayatına başlayan Söz Küçüğün'de e, bugün... E, ...iki çok değerli konuğumuz var. E, Dilek Gökçin ve Emrah Gürsel. E, aslında e, kendileriyle bugün Buka neyi konuşacağız. E, Emrah hafıza merkezinden. E, Dilek de Buka Barane'nin yani... Gökkuşağının Peşindeki Çocuklar Filminin Yönetmeni. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, aslında programa başlarken Öncelikle bir e, dinleyicilerimiz için Hafıza Merkezi'ni biraz sizden Dinleyelim. Çünkü ikiniz de hem Kuruluş aşamasında hem de hala Hafıza Merkezi'nde Aktif yer alıyorsunuz. Ardından da Filme zaten uzun uzun konuşuruz. Ee, ben bahsedeyim. Hafıza Merkezi yeni bir sivil Toplum kuruluşu. 2011'de Kuruldu. Bu ee, Odaklandığı nokta geçmişte yüzleşme dediğimiz özetle geçmişte yaşanan kitlesel ve sistematik insan hakları ihlallerinin üzerine giden bir çalışma alanı var. Yaptığımız çalışmalar dökümantasyon, belgeleme, yaşanan ihlallerin belgelenmesi ve gün yüzüne çıkarılması, hukuki bir takım çalışmalar ve yaşanan sistematik insan hakları ihlallerinin toplum tarafından daha fazla bilinmesine yönelik çalışmalar. ...diye özetlenebilir. E, bu kapsamda geçen sene gözaltına kayıplar... ...diye bilinen e, zorla kaybetme dediğimiz... ...zorla kaybedilenlerle ilgili bir çalışmaya başladık. E, o çalışma kapsamında da... E, ...kurban yakınlarıyla... ...insan hakları aktivistleriyle görüşmeler yapıyoruz. E, ve bunları... ...dokümante ediyoruz. Bir takım belgeler topluyoruz, tanıklıklar topluyoruz. E, temel çalışmalarımız şu anda bu. Tabii ki bununla sınırlı değil. E, Türkiye tarihinde farklı ihlal alanları... ...farklı... ...mağdur olan gruplar var. Bunların hepsiyle ilgilenmek istiyoruz tabi ama... E, ...şu andaki çalışma ağırlığımız burada. E, bu kabaranede ...bu çalışmaların içerisinde... ...özellikle topluma yönelik çalışmalardan... ...bir tanesi ve önemlisi. E, özetle böyle... ...komşuyuz açık <gülüyor> radyoya. E, depoda ofisimiz... ...kısaca bu kadar. Ee, aslında belki tam projeden, yani filmden bahsederken bu zorla kaybedilenler konusunu birazcık daha detaylı e, şey yapabiliriz, konuşabiliriz. Hı hı. Ee, hı. Zorla kaybedilenler, e, dünyanın farklı yerlerinde yaygın bir ihlal alanı zorla kaybetme. E, özellikle Nazi Almanya'sında 1941'de uygulanan e, Gece ve Siz Kayarnamesi'ne dayandırılıyor. İlk örneği. O olarak görülüyor. O sırada Almanya'nın yönetimindeki Naziler kendi muhaliflerini gözaltına alıp ondan sonra kaybetme üzerine bir strateji kuruyorlar. Daha sonra Latin Amerika'da, Nepal'de, Sri Lanka'da dünyanın farklı yerlerinde görülüyor. Ülkemizde de, Türkiye'de de özellikle 90'larda yaygın olarak kullanılan bir pratik. Yaklaşık tabii ki bunlar şey rakamlar, kesin olmayan rakamlar ama 1500-2000 civarında bir ...kaybedilen insanın olduğu biliniyor Türkiye'de. Biz bunların hepsini doğrulamaya çalışıyoruz. Ee, suç olarak, ihlal olarak çok özel bir ihlal. Çünkü insanların, e, özellikle kurban yakınlarının kadmerli bir acı yaşaması söz konusu. İnsanların cenazesi bile bulunamıyor. Çünkü hani gözaltına biliyor insanlar ama... ...bu suçun en önemli unsuru devletin bunu inkar etmesi genellikle. Dolayısıyla e, gözaltına alınan bir insan var, bir kayıp var ama bu e, bir sürüncelerimde ve insanlar bir şekilde o şeye ulaşamıyorlar. O anlamda e, çok hassas ve çok çok katmanlı bir suç. Biz de bununla ilgili çalışmalar yürütmeye çalışıyoruz. E, aslında tam da bu çalışmalardan birinin içinde galiba bu kabaranı, e, bu sürecin e, içinde çekilmeye başlanan bir film. Belki bambaşka bir amaçla en başta yola çıkılıyor ama sonra buraya geliniyor. E, belki Dilek'ten... Dinleyebiliriz bu süreci ve hani aslında nasıl bir proje kapsamında yola çıkılıp daha sonra da bu filme çekilmeye karar verildiğini. Şimdi biz ilk önce kayıplar üzerine bir film yapalım dedik. Tek bir kaybı mı anlatalım yoksa kayıp zorla kaybedilmenin en yoğun görüldüğü bir yerden mi başlayalım? Sonra tartışırken tartışırken benim 3-4 sene önce GEO dergisinde yine... Filmimizin metin yazarı olan İrfan Aktan'ın Nehir Irmağı üzerine yazdığı bir yazı aklıma geldi. Arkadaşlara onu anlattım. Nehir Irmağı işte etrafında devasa sazlıkların olduğu, aynı zamanda e, içinde binlerce kuşun, hayvanın yaşadığı bir e, bölge. Daha sonra Nehir Irmağının önü güvenlik gerekçesiyle açılıyor, Nehir kuruyor, sazlıklar yanıyor, hayvanlar gidiyor. E bu 30 senelik savaşta bölgede biliyoruz birçok orman yakıldı, e zorla boşaltılan köyler, yakılan köyler vardı, ekolojik sistemde mahvoldu. Onun üzerine şöyle yapalım, işte ekolojiden yola çıkalım, e, yüksek ovadaki nehir anlatalım, ondan sonra da yüksek ovadaki bir kayıp olayına girelim dedik. Bu fikir beğenildi ve biz hızla yüksek ovaya gittik. Yüksek ovaya gittiğimizde orada e, yetkililerle ve işte orta yaşın üstündeki pek çok yüksek ile görüşünce e, güvenlik gerekçesiyle değil tamamen rant amaçlı olduğunu öğrendik. Biz, tabii rant amaçlı da doğanın yok edilmesi çok feci bir şey ama e, bizim projeyle tam örtüşen bir şey değildi. Son akşam işte gene İrfan'ın annesinin evinde otururken böyle köyle ilgili anılar anlatılıyordu. İrfan bize bir şey gösterdi. İlkokul fotoğrafı gösterdi. Aslında filmin afişinde de yer alan evet. ilkokul fotoğrafı. Bu fotoğraf 1989 yılında bir yüksekovanın Befircan köyünde okul bahçesinde çekilmiş bir fotoğraf. Sonra birden işte bu fotoğrafın hikayesini yapalım. Yani bu da... Yer alan insanları bulabilir miyiz? Onlar bize bugüne kadar ne yaşadılar, anlatırlar mı falan diye. İrfan'ı didiklemeye başladık. <gülüyor> Ve sonunda 10 kişi bizle konuşmayı kabul etti. O fotoğrafta yer alanlar arasında şu anda tutuklu olanlar var, dağda olanlar var. Ortaya bu kabarane çıktı. E, filmde ama zaten 10 kişinin ağzından yanılmıyorsam. Ee, o fotoğrafta yer alan kişinin ağzından zaten filmi dinliyoruz. İrfan da filmin anlatıcısı. Evet. Ee, ya özellikle hani belki birçok farklı yere konuk olduğunuz röportaj verdiniz ama e, Söz bir çocuk hakları programı olduğu için de e, biz bugün biraz konuyu daha çocuk hakları perspektifinden alır, ele alırsak. E, aslında orada hani e, hikaye anlatıcılarının e, kendi başından geçenleri anlatırken özellikle altın çizdiği bir konu e, ana dilde eğitim ve aslında ilk okula başladıklarında yaşadıkları zorluklar öğretmenleriyle olan ilişkileri ve bir yandan da belki hani bu iki başlığı konuşmak çok anlamlı olacak sözküçün çerçevesinde çocukların günlük yaşamına ve işte oyun alanlarını aslında bölgedeki şiddetin orada yaşanan çatışma ortamının ne kadar normalleştirilerek girdiği ve çocukların ne kadar günlük hayatının bir parçası olduğu Biraz böyle bunlardan da söz etmemiz mümkün olur mu? Tabii şimdi şöyle bir şey var. Türkçe ve azınlık olarak tanınan diller dışında eğitim yok Türkiye'deki eğitim sisteminde. O bölgede ise çok ciddi olarak insanların ana dili Kürtçe. Çocuklar 7 yaşına kadar Kürtçe dışında hiçbir dili bilmiyorlar. Ve okula geldikleri zaman yepyeni bir dille e, tanışıyorlar. Bu tabii çok büyük bir zorluk. E, filmde de bunu çok e, güzel anlatıyorlar. Yani bize Türkçe Kürtçe konuşmayın demişlerdi. Biz de Kürtçe konuşmadığımız için aslında hiç birbirimizle konuşmuyorduk diyor Azat mesela. Ya da e, Türkçe öğrenmeye başlıyorlar. Aysun diyor ki bilirdim bana sorulan soruyu ama susardım. Çünkü diyor 7 yaşıma kadar hiç e, Türkçe konuşmamıştım. Derdime derman olmazdı benim Türkçe diyor. Mesela bu benim e, çok içimi yaralayan cümlelerden birisidir. Ee, bir de, de yani sonuçta o kadar hani hepimizin de bildiği o kadar farklı dil yapılırken ki yani gerçekten hani Herhalde Kürtçeyi ana dili olarak öğrenmiş, 7 yaşına kadar kendini bambaşka çok zengin bir dil yapısıyla ifade etmiş bir çocuk için de özellikle hani bu bir çocuk olunca hepimiz için aslında farklı diller ne kadar bizleri zorluyor ve kendimizi ifade etmekte zorlanıyoruz ama 7 yaşında okulda kendini en ifade etmesi gereken alanda bir anda aslında çocukları sessizleştirmiş ve susturmuş oluyoruz. Ee, bir yandan da böyle filmde filmi biz de işte galasında seyretme fırsatı bulduk ve hani oldukça etkileyici ee, üzerine söylenecek çok şey var. Belki hani burada oturup aslında her başlığı ilgili e, çocuk hakları bağlamında bir program konusu yapabiliriz. Ama bu, özellikle bir de bu isim konusu var ee, çocukların hani hem ilkokul dönemlerinde ve aslında hayatlarının geri kalanında da eğitim hayatlarında ve hayatlarının eğitim sonrasındaki dönemlerinde de böyle baş, başlarına çok e, kim zaman zor zorluklar açan kimi zaman şiddet uğramasına kimi zaman gözaltına alınmasına sebep olan bir de böyle yani isim ve kimlik sorunları var. E, elbette şimdi mesela e, bu çocuklar e, okula gittikleri zaman mesela gene kom komik geliyor bir yandan ama mesela Çişi geldiği zaman çişini söyleyemiyor ve altına yapıyor. E, bu arada mesela çok önemli bir araştırma var. mal diye bir e, Kürt e, araştırmacı ve yazarın günümüzde de hala bu sorun sürüyor. Zorunlu göçle buraya gelmiş olan Kürt ailelerin çocukları. Gene burada da e, varoşlarda kendi aralarında Kürtçe Konuşuyorlar. Sonra okula gittikleri zaman anlamadıkları yine bir dille yüz yüze geliyorlar ve bu çocuklar özürlü olarak rehabilitasyon merkezlerine yöneltiliyorlar ve bütün hayatlarını belirleyen onlara en önemli Haklarını elinden alan bir şey raporlu insan haline geliyorlar. Ve bir yandan da aslında rehabilitasyon merkezinde de e, hizmeti Türkçe alıyor. Evet. Yani hizmet alırken de yine hani işin belki de asıl ironik tarafı o çünkü hizmeti alırken de hiçbir şekilde bir çift dilli hizmet alamadığı için yine orada da aslında derdine kimse derman olamamış oluyor belki. Şeyde filmde yani konu açılmışken söyle söylemek istedim filmde benim bende hayranlık uyandıran en önemli nokta. Tüm zorluklara rağmen e, filmdeki anlatıcıların birçoğu çok iyi okullarda okumuşlar bir evet. şekilde e, çoğu üniversite bitirmiş ve hani bu gerçekten saygı duyulacak bir şey. O kadar zorluklar rağmen çalışıp bir şekilde hani o zorlukları aşıp e, oralara girmişler ve hani orada da ön yargılar devam etmiş bir yandan da bu çok etkilemişti beni. Bir de aslında ben e, anlatıcıların hikayelerini okurken e, şuna dikkat ettim. Oldukça fazla öğretmen olan var aslında öğretmenliğe devam eden aslında belki şimdi onlar da kendi öğrencileriyle benzer başka deneyimler yaşıyorlar ve Esin'le programdan önce konuşurken özellikle de şimdi işte 90'ların ve belki 2000'lerin çocuklarını onlar daha yakından tanıklık ediyorlar. Bu çatışma ortamında büyüyen şiddet mağduru şiddet ortamında büyüyen çocukların hikayelerine bir yandan da onlar tanıklık etmeye devam ediyorlar. Elbette şimdi e, bu e, filmde yer alanlar 1980'li yılların başında doğmuş çocuklar. Şimdi onların e, öğretmen oldukları zaman eğittikleri Çocuklar ise 90'lı yıllara yani savaşın en şiddetli olduğu zamana doğmuş çocuklar. Bu çocukların işte babaları gözaltına alınmış, abileri daha da ölmüş, işkence görmüşler e, falan. Daha tabii öfke ve şiddet dolu çocuklar. Kendileri de şu anda gene yani çocuk haklarında kendilerini ifade etme özgürlüğünden falan yoksunlar. En ufacık bir olayda hemen gözaltına alınıp... E, Senelerce e, mahkumiyet alıyorlar ve bu çocukların 10 yıl sonra çıktıkları zaman geleceklerini ipotek altına almış oluyoruz e, ve daha öfkeli bir kuşak geliyor. E, aslında bu konuda da belki e, konuşulacak daha çok şey var. Ee, biz de farklı alanlarda bunu ele almaya... ...işte programda da konu etmeye çalışıyoruz... ...ama burada da konuşulacak gerçekten çok şey var... ...özellikle de şu an içinden geçtiğimiz... E, ...süreç bağlamında aslında... ...hani e, sizin de filmin tanıtımında... ...tırnak içine aldığınız... E, ...iktidar tarafından aslında geleceğimizin teminatı... E, ...gibi görülen çocukların... E, ...nasıl... ...gerçekten de gelecek için... ...aslında bu çocukların nasıl daha farklı... ...bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğine de dair... ...çok fazla şey söylemek e, mümkün... ...bir yandan da aslında ben... E, Filmin e, sloganını paylaşmak istiyorum. Bu ülkenin geleceği olarak kabul edilen çocuklar ne yazık ki bu ülkenin her yerinde benzer hayatlar yaşamıyor. E, sanırım izleyen herkes de ilk başta bunu düşünürken belki o tarihlerde işte ben de aslında izlerken Hı -hı. benzer bir şey düşündüm. E, aynı tarihlerde kendi çocukluğuma geri dönüp aslında... O hikayeleri işte sizin de söylediğiniz gibi ana akım medyadan e, bizler nasıl duyduk? Ve aslında birinci ağızdan bu hikayeleri şu an dinlediğimizde başka nelere hiç tanıklık etmediğimiz, hiç çocukluğumuzda bilmediğimiz başka nelere tanık olduk? Bu da e, filmde belki hani izleyicilerin gözlemlemesi çok mümkün oluyor. E, i̇sterseniz bu arada filmden bu kadar konuşmuşken filmin müzikleriyle e, kısa bir parça arası verelim ve ee, filmimizin müziğini de Ulaş Özdemir yaptı onu da hemen evet, belirtelim gerçekten, eline sağlık çok güzel çok bizim. başarılı müzikler ee, o zaman şimdi e, filmin müzikleriyle sizi baş başa bırakalım parçadan sonra biz yine buradayız Emrah ve Dilek'le bu kabarana üzerine konuşmaya devam ediyoruz. E, filmin müziğinde e, dinledik. Aslında tam e, parçaya geçmeden önce işte burada çocuk olmak ve orada çocuk olmak aslında oradaki çocukluk e, bir çocuk için nasıl geçiyor konuşuyorduk. Ve en başta da söylediğimiz bir çocuğun günlük hayatına o çatışma ortamı nasıl yansıyor diye e, Dilek sana dönüp belki oradaki örneklerden bazılarını bizimle paylaşmanı isteyebiliriz. Tabii filminde tanıklar bunu çok güzel anlatıyorlar. Ben o kadar iyi becerebilecek miyim bilmiyorum ama şimdi sabaha karşı köylerin basılıp yataklarından herkesin Kaldırılıp köy meydanında topa, toplanıp işte annelerin babaların dayak yediğine tanık olan çocuklardan söz ediyoruz filmde. Bunları kendileri anlatıyorlar. Burada ise biz çalar saatle uyanıyoruz. Onun dışında bu olaylar tabii giderek... ...günlük hayatın da bir parçası oluyor... ...çocuklar askerin... ...köyü basmadığı gün... ...okula gitmekte... E, ...gitmemek için işte biraz daha yatakta... ...zaman geçirmek istediklerinde... ...anneler mesela şöyle dermiş... ...kalkın asker geldi... ...o zaman büyük bir korkuyla kalkarlarmış... ...yine... ...oradaki oyunlar... E, ...işte önce billi... ...oynamak, ağaca tırmanmak... ...sonra giderek... E, savaşın şiddetini arttırmasıyla birlikte çocukların oyunlarına da yansıyor. Çocuklar mesela boş kovanlarla, fişeklerle oynuyorlar ya da birbirleriyle oynarken bile şiddet içeren oyunları tercih ediyorlar ve bunu Azat çok güzel anlatıyor. Diyor ki nasıl olsa bir gün yakalanacaksın işkence göreceksin. O yüzden şimdiden alış diye acayip döverdik diyor birbirimizi diyor. Sonra işte Kaçak polis olan oyunun adı bir süre sonra gerilla polise dönüyor. Ee, yani belki tam aslında bu nokta dışında söylemek gerekiyor. Hani e, Türkiye'de e, çocuklar e, yani o, o dönemde çok daha yoğun ama askeri mühimmat nedeniyle e, yaşam hakkı ihlaline uğrayan çocuk sayısı aslında oldukça yüksek. Yani belki en çok hani hmm. ismen bildiğimiz bunun şeyi Ceylan Önkol e, işte 2009 yılında ee, yaşamını kaybeden 9 e, yaşında bir çocuk ama hani Türkiye hala aslında buna tanık olmaya bu sadece 90'ların sorunu değil. E hala ee, bir yerde mayın tabii, mayın hmm. ya da işte filmde özellikle geçen bir şey boş yerine dolu bulduğumuzda kendimizi şanslı hissederdik diyor ama aslında onun patlamamış olması belki filmde e, ya, hatırlamıyorum kim söylüyor ama hani Özaydin söylüyor. Özaydin söyledi. Hani bugün yaşayabiliyorsak aslında bu ...sadece şans eseri, hani kolumuz kopmadıysa, yaşamımız sürüyorsa... hani ...bu gerçekten de böyle çünkü oradaki dolu bulunmuş bir... ...belki o çocukların değil ama başka çocukların yaşamına son verdi. Bu da başka bir gerçek aslında. Programımızın böyle yavaş yavaş sonuna gelirken... ...aslında şeyi sormak istiyorum. Bu ne yaygın bir şekilde gösterime girmedi ve girmeyecek... E, filmi izlemek isteyenler ya da filmi e, kendi kurumlarında üniversitelerinde örgütlerinde göstermek isteyenler ne yapıyorlar kime ulaşıyorlar e, bir web sitemiz var bukabarhane.com e, oradan bize mail yollayabiliyorlar biz seve seve her isteyen kuruma kuruluşa üniversiteye yolluyoruz e, kopyalarını e, şu anda baya bir talep var zaten farklı yerlerde gösterimler kesinleşmiş durumda eğer gösterim yapma şansınız yoksa da e, var olan gösterimleri yine bizim Facebook sayfamızdan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. E, ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar mutlu olacağız çünkü biz. E, web sayfasını bir daha alalım mı senden Emre? Ee bu Evet, www.kabaranen.com. olması da olabilir.com evet. Tamam. E, buradan hem filmi gösterimlerine ulaşmak Hı -hı. için hem aslında filmin fragmanını izlemek için, filmdeki hikayeleri Hı -hı. dinlemek için de e, bu Sayfaya girebilir dinleyicilerimiz. Evet. Ee, peki böyle e, e, programımızın gerçekten sonuna gelirken aslında sizden e, hem, öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu kadar hani, yoğun ederiz. programlar içinde e, bizim de ricamızı kırmayıp e, geldiğiniz için. Son olarak aslında e, böyle filmden belki filmde görmediğimiz ya da hani görüp atladığımız e, dilek özellikle senin paylaşmak istediğin çünkü hani programdan önce söylediğin e, 25 saatlik bir görüntü kaydı var belki Hı -hı. hani bizim filmde tanık olmadığımız ama senin burada bizimle paylaşmak istediğin bir şey olabilir mi ha, o kadar çok şey var ki hangi birinden söz edeceğim bilmiyorum ben ee, ee, isterseniz bir şey tamam filmden değil ama ...söylemeden geçemeyeceğim bir şey var. Şimdi bir takım gerçeklerden bahsettik. Yani çoğu çocuklar orada fişeklerle oynuyordu. Işte savaş oyunları oynuyorlardı. Bir de ben de aynı kuşaktan bir çocuktum. Benim başka bir gerçekliğim vardı. Barış süreci diyorsak... ...mutlaka bu gerçeklerin... ...alternatif anlatıların dolaşıma girmesi lazım mümkün olduğunca. Çünkü şimdiye kadar... ...ülkenin batısında... ...sadece resmi anlatıyla büyüdük... ...medyada, okullarda bunları dinledik. Ve bence toplumun kutuplaşması da çok etkili. Çünkü orada anlatılan hikaye, hikayenin sahibi tarafı... ...ve çarpıtılmış bir tarafı, işte devlet tarafından tercih edilen bir tarafı. Dolayısıyla mağdurların, kurbanların hikayelerinin dolaşıma girmesi... ...bizim film için demiyorum, başka kitaplar çıkıyor, başka filmler çıkıyor... ...ve bunların mümkün çok insan tarafından bilinmesi... ...bence Barış'ın sürülebilirliği açısından olmazsa olmaz. Çünkü Barış sayesinde silahların susması değil... Toplumun birbirini tanıması, birbirine güveni tekrar inşa etmesi aynı zamanda. O anlamda ben böyle çalışmaların devamının gelmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında belki de birbirimizi duyup birbirimizi dinleyebilmek ve e, hikayelerimizi paylaşabilmek. Çünkü galiba daha insanca olan tarafı e, tam da bu. E, çok, çok teşekkür ediyoruz programa konuk olduğunuz için. Özellikle hani 5. yıl programımıza konuk olmanız e, ve böyle bir konuyu sizlerle konuşuyor olmak bizim için de çok anlamlıydı. Biz teşekkür ederiz. Beşinci yılınızı da kutluyoruz. Nice senelere diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ee, ve programımızı kapatırken aslında yine Buka Barane'nin başka bir film müziğiyle kapatıyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı bitirmeden? Ee, filmimizi izleyin veya gösterin. Çok önemli ve çok değerli buluyoruz bunu. Çok sağ olun bizi çağırdığınız için. Hoşça kalın.